Bismillah. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebi yebadeh. Bu derste göreceğimiz kaydelerden diğeri de 8. maddede bize anlatılan zu müfret müzekkeri zu olan e, kelime. Bu biliyorsunuz Esma-ı Sitte dediğimiz veya diğer ismi esma hamse dediğimiz 5 isimden birisiydi. Neydi bu 5 ismin özelliği? müfred müfred ve eee müfred olanları yani tekil olanları ve izafe olanları muzaaf olanları harflerle iraplı harekeli iraplanmazdı. Yani merfu hali ortaya çıkartılmış bir vav ileydi. Ötreli hali mensup hali elif ileydi. Mecrü hali ya ileydi. Burada da zaten zu geldi. Z harfinin sonra bir tane va var. Bu merfulü halametidir. Eğer bu merfu değil de mesela mensup olsa za olur. Men zellezi gibi. Za olur. Za Veya kesre, ee, kesre olsa gibi. Mesela başta bir bir harf üzeri geseyim Ve bir zil kurba ve bir zil kurba. Zİ. Y alır. Z'den sonra ya gelir. Yani bu altı ismin bir isim kullanmaz. O yüzden beş isim diyenlere göre bu beş isim Esma hamse'nin İrabı yani e, cümledeki konumuna göre harekelenmesi harekeyle değil harflerle de Merfu hali vav ile, mensup hali elif ile, mecrur hali yeah. ya ile. Bu zuğu onlardan birisi. Ne yapar? Sahiplik ifade eder. Ve bunlar bu ve kardeşleri hep muzaaf kullanılır. Yani izafet terkibiyle kullanılır. Şimdi burada zuğunun kullanımını bir anlatalım. Ondan sonra aşağıda e, tesniyesi cemi müzekker için mühendesin tesniyesi cemi nedir? Onu, müfrede, onlara bakalım. Temmelen emsilete li zu zu için zu hakkında gelen misalleri düşün. Burada beş tane cümle var. Birinci cümle müd müdiruna zu Kametin taviletin. De mi sizdeki? Evet, doğru. Evet. Hı -hı. Müdiruna zu Kametin taviletin. Burada müdiruna müpteda müdürümüz nedir? Zu sahiptir bir şeylidir. Nasıl? Gametin taviletin. Uzun, uzun boyludur sahibidir. veya uzun boyu sahibidir. Burada zu haber olduğu için merfu konumda. Dolayısıyla irabı vav ile oh. gelmesi gerekir. Zu gametin taviletin. Ve izafet terkibledik. Zu ne yaptı? Gamet'e muzaaf oldu. Gametin oldu. Hı. Tavile ise gamenin sıfatı olduğu için evet, ona uyacak. Evet. Müdürümüz Uzun boyludur. Hadet defteru zu verakin musattarin. Bu defter müftedağı nasıldır? Çizgili, Çizgili yapraklıdır. Çizgilenmiş yapraklıdır. Zu verakin. Evet. <gülüyor> Dikkat ediyoruz. Bakın zu'dan sonra gelen kelimeler, kelimeler hep müfred ve nekire gelir. Müfred, nekire gelir. Müfred, tekil ve nekire gelir. Yani mağrifedir. Ne kira gelir? Eliflamsız gelir. Zu kâmetin, zu varakın. Dikkat edin buna. Evet. Peki, bunun manası bu defter çizgili yapraklıdır veya çizgili yaprak sahibidir. Ama bu bizim dilimiz uygun değil. Yapraklılığı ekine getirdik. 3. Ahmedu talibun zu ilmin ve hulugin Burada zu'nun kullanımı. Müktedağı da değil, haber de değil. Sıfat olarak geldi. Nasıl? Ahmedu Ahmet Müktedağı. Nedir? Talibun bir öğrencidir. Müktedağı haberden oluşan isim cümlesi bitti. Evet. Sonra talibe sıfat geldi. Nasıl bir öğrencidir? Zu ilmi mükulun ilim ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Burada da zu ile başlayan izafet terkibi talib'in <gülüyor> sıfatı. Talip neydi? Haber. Dolayısıyla konumu merfu. O zaman o da merfu olacak. Hmm. Evet. Ahmed talibun ilmin ve hulun. Ahmet, ilim ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Hâzel gamîsu zu küm kasirin. Bu gömlek müpteda kısa kolludur. Hmm. Evet. Ve zâke zu küm min tabil. Ve o uzun kolludur. Burada müpteda haberden oluştu. Özellikle zu haber olarak geldi. Dolayısıyla haberden merfu olduğu için zu şekilde merfu konumuna geldi. El mescidul ladîfi hayyina müpteda hangi mescid mahallemizdeki mescid zu menaretin vahidetin. Minarelidir. Nasıl minarelidir? Bir minarelidir. Menaretin zu'dan dolayı Kesra'na izafet terkibine gelirdi de zû için. Vahidetin ise menarenin sıfatı. Dolayısıyla ona uyduğu dört yerde uyması gerektiği için ona uyduğu harekede. Zû kim neyse o gelen kelimeyi kesra'da izafet terkibinden dolayı. Evet, mahallemizdeki mescit cami tek minarelidir. Zû'yu anladık. 9 İkra ilemselte Misalleri oku, tüm ve havvelil cümlelâtiyetimizle ha. Sonra gelen cümleleri o misallerin benzerine çevir. Misal okuyalım. Hadet talibu zulukin. Hadet talibu bu öğrenci. Şimdi diyorduk ki biz müttedaf ile haber cinsiyette ve adette birbirine uyardı. Değil mi? Hadet talibu mükteda ney? Müfret müzekker. Değil mi? O zaman ona uyacak ney? Zuhulugün. Ahmet'in haberi ona uygun olacak. Mesela çok ahlaklıdır, ahlaklılardır diyemeyiz. Veya orada Zuh yerine başka bir kelime mühennesini kullanarak ifade edemeyiz. Nasıl mesela elleziyi kullanacaksa elleti'yi kullanamıyoruz ve ellezini'yi kullanamıyoruz. Burada da zu'yu kullanabiliriz. Hazen, hade ha talibu müfredz müzekker bir kelime. Bu öğrenci nedir? Zu' hulugun ahlaklıdır. başlasaydı geliyor şimdi ikinci cümle. Haulay tullabu zu' hulugun diyemiyoruz. ]ingo. Niye? Çünkü müpteda nedir? Haulay tullabu cem müzekkerdir. O zaman haber de Cem müzekker olarak gelecek. Ona uygun olacak. Özellikle de akil kelimelerde. gayr akillerde müfret müennes geliyor ama akillerde. Peki zu'nun cemisi ney? Zevu. Bir de onun tahtaya yazın. Tesniyesi var, müsennası var. Zevaatü. Ceza zeva, zeva, değil. Zu, zeva, zevu. Zu, zeva, zevu. Bakın şuraya. Bunlar müzekkeri ama. Bunlar müzekker için. Müfret müzekker için Zu. Müsenna müzekker için Zeva. Cem müzekker için Zevu. Zevu. Müennesine geçelim. Hadith Talibetu Zatu Kullukun. Bu bayan öğrenci ahlaklıdır. Zatu. Zu'nun müfret müennesi Zatu. Onun tesniyesi Zeva <gülüyor> ta. Zevata, zatu, zevata, cemisi ise, cemnes ise, zevatu. Yani <gülüyor> haullay talibatu, zevatu külüğün. Burada hadi talibatu, talibetü değil de, hadi talibatu deseydik, talib, talibe tane deseydik, iki öğrenci, o zaman zevata ibul Veya hadi talibli de hadi, hadi Hazani Talibani iki öğrenci deseydik zeva kulugın diyecektik. Değil mi? Bir daha kullanayım mı? Şu tahtta yazılana göre bir daha kullanayım. Cümlelerden. Hazet Talibu zu kulugın Hazani Talibani zeva kulugın haulâ tullabu zevu kulugın Üç ve daha fazlası. <gülüyor> Hazihi talibatu zatu hulukin. Hati ani talibetani ki bayan öğrenci <gülüyor> zevata hulukin. Haulay talibatu zevatu hulukin. <gülüyor> Fe entum. N'am. İnşallah. Evet, bunları ezberleyeceğiz. Zu zeva zevu. Zatu, zevata, zevatu. Aşağıda da zaten bununla ilgili sorular vardı. Hader raculu, Hader raculu. müfret müzakker bir kelime değil mi? Zu malin kesirin bu adam çok mal sahibidir dedik. Zuh'dan sonra gelen kelimeye dikkat edin. Müfret ve nekire oluyor. İzafet terkibinden oraya da kesir alınıyor. Zu malin kesirin. Çok mal sahibidir. Şimdi ikinci cümle hatta siz buraya ilave de yapın. İnşallah 3 cümle hazırlamayın da 5 cümle hazırlayın. Hāzanir raculāni tesniye, hāulāi ricalu cem. Hādihin hādihil mer'etu, hādihil mer'etu, hatanil imra'atāni iki ve hāulāi nisāu şeklinde 5 cümle hazırlayın. Tesniğelerin aralarına dahil edelim. Onları da kullanmış olalım. Müfret müzekker için verilen bu örneğin aynısını tesniye ve cem şeklinde müzekker ve için cümle oluşturalım. İnşallah. Aşir 10. başlık Edhill alle alel cümlelle atiyeti ilmen Bi enne le min Evet burada hem le var hem de enne kullanıldı. Bi enne le alle min kawatiinne. Cümleye baktınız mı? Bi enne le alle. Parantez yazdı. mü? Evet. Orada enne'nin kullanımı da var. O hani enne demiştik ya maslareyi çevirir diye. Bak nasıl maslareyi çevirecek göstereceğim şimdi. Le <gülüyor> gelen cümlelere girdir. Elmen, bil ki, bilerek, yap ki, neyi, inne, şey, özür dilerim, lealle, innenin kardeşlerindendir. Mutlasıl olarak zamirleri çevirecek. Hayır, öyle değil. Lealle innenin kardeşlerindense, inne ne gibi etkide bulunuyorsa cümleye, lealle de aynısını yapacak. Kardeşlerindense aynı işlemi yapacak. Şimdi bunu bir daha tercüme edeyim. Ennenin, enne'nin manasını burada iyi dikkat edin. Diyor ki Le'allenin innenin kardeşlerinden olduğunu bilerek olduğunu enne yapar o manayı olduğunu bilerek gelen cümlelere Le'alle'yi girdir. Bir daha tercüme ediyorum. Le'allenin bir sonra sonraki Le'allenin başlıyor. Leallenin, inne'nin kardeşlerinden bir enne olduğunu elmen bilerek gelen cümlelere lealleyi girdir. Heh. Olduğunu, yaptığını, ettiğini diye mastaraya çevir demiştik ki İşte işte bu. Peki leallin ne manaya geliyordu? Umarım korkarım. Umarım korkarım. Ummak ve korkmak. Bakalım. Huve bihayrin inne dahil olsaydı ne yapacaktık? İnnehu ocaktır. Lealle dahil olunca Aynı. allehu Bi hayrın. Hüm bi hayrın. Leallehum bi hayrın. Evet. Kolay. Okay. Okuyup geçiyorum. Hiye bi hayrın. Hünne bi hayrın. Ente bi hayrın. Entün bi hayrın. Ente bi hayrın. Entünne bi hayrın. Ene nâcihun. Nahnu nâcihune. nacih Başarılı demek. Başarılı. Başaran. El müdüru, fi gurpetihi müdür odasındadır. El iktibaru sehlin sınav, imtihan kolaydır. 12 cümle. İkra ilmîsalleini. Ehadeşer. 11. alıştırma. İki mısali oku. Tüm ekmilil cümlel el atiye te bi vade galin ev galiyetün fil emâkinel khaliyeti. İki misal oku, sonra boş mekanlara galin veya galiyetünü koymakla gelen cümleleri tamamla, ekmil, ikmal et, tamamla, kemalerdir. İkmal tabii ki, ikmal tamamlamak demek. İkmal ve bakım merkezi de geçer. Havacılara ait birlik yani. Evet. Galin ve galiyetun kelimeleri. Parçada geçmişti. Onunla ilgili bir alıştırma. Boş mekanlara galini veya galiyetini koyacağız. Neye göre? Neye göre? Müzekker veya mühennet soluşuna göre. Evet şimdi şeyleri bir misal iki misal bir okuyalım. Hazele galemu hazel galemu galin. Bu kalem galin. Pahalıdır. Hani mübteda'nın cinsine ve adedine uyacaktı ya. Hazel kalem müzekker olduğu için galin oldu. Bunun aslı asluhu galiyundur. Ancak ilal kâidesi bu galine dönüşür. Şu an benden anlatmam istemen ileride anlatacağız tamam, inşallah. İlal kuralı. Galiyun olursa o galine dönüşür. Evet. Ha galemu galin. Galin müzekkerler için. Müzekker ifade eder yani pahalı. Şu müzekker şey pahalıdır demeye yarar. İkinci örneğimizdeki verilen örnek ise müennes. Hadi sa'atü bu saat Gâliyetün. Hani cinste birbirini uyuyacaktı, müpteda müzekar haber haberde nasıl olacaktı. Gâliyetün oldu. Orada gâliyetünde y ortaya çıktı, açığa çıktı tekrar. Aslında vardı zaten. Gâliyundu, gâliyetün oldu. Şimdi biz de şu dört cümlede kullanıldığı ee kelime veya nesneye uygun olarak, onun cinsine uygun olarak bu galin veya gâliyetünü getireceğiz el kütübül arabiyyetü el kütübül kütübül bak kitabül değil kütübül arabiyyetü galiyetün galiyetün fi beledina değil mi? niye galiyetün? çünkü külü cemin akil cem kelime o yanlış bir ifade külü cemin mühendisli yanlış bir kelime Şimdi <gülüyor> öyledir de o öyle duyduğu için söylüyordur onu. Örneğin akil. <gülüyor> ha, güzel. Küllü gayri akil mühendez. cem, cem. müennes. Gayri akillerin Tümü. tümünün nedir müennesstir. El kut burada kitabın çoğulu. Dolayısıyla onun haberi ne olacaktı? Haberi ismi şahiti zamiri sıfatı müfret Müfred müennes olacak. Müfret müennes olacak. Değil mi? el kutubül arabiyyetü zaten el arabiyyet derken kütübe sıfat yaptık. O müfred müennes geldi değil mi? Evet. Arabiyyetü. Galiyetün fi Beledin. Beldemizde, memleketimizde Arapça kitaplar pahalıdır. Arap. Sanki bizim Türkiye'yi anlatıyor. Hakikaten pahalı bizim burada <gülüyor> Arapça kitaplar. Evet. İkinci cümle Hadel kitabu rahisun ve zake Galin. Müfret müzekker için kullanan zâki var değil mi? O zaman galin olacak. Diğer cümleyi okuyup geçiyorum. Hâzel mu'cem'u Bin miyeti riyâlin Bu sözlük yüz rialdir. Mu'cem Sözlük manasına gelir. Huve cidden. Hâzel hakiybet tü Evet. 11 12. alıştırma. Burası anlaşıldı. Derana geçiyorum. İcdaşar mı dedim abi. He. <gülüyor> İkrail misaleyni. İki misal oku. Evet. Sunneq ra'il cumalel atiyete. Efendim? İki misal oku, oku de. Misaleyni iki misal de. He, iki misal ön dedim. Misal evet. oku der. Bak evet. yani, iki misal evet. de. Evet. Evet. de. Evet. Evet. de. dedim. <gülüyor> aleyhine de düzeltilebilir kullanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir hatamız ya varsa da onu düzeltin. İki misal oku. Sonra gelen cümleleri oku. Sunmakra'il cümlelatiyete. Sonra gelen cümleleri oku. Ba'de Ondan sonra Ba'de Ondan sonra Ba'de zalike ha. Ba'de zalike ha. Çünkü emir fiilinin hemze semzeyi vasıldı. Başta geri okunur. ortada gelince okunmazdı. Ba'dezalike kitub ha me'a kitabetil adadil vardeti fiha bil hurufi. Ondan sonra harflerle, cümlenin en sona geçtim. Harflerle o cümlelerde var olan adetlerin kitabesiyle, yani yazısıyla beraber onları yaz. Misale bakalım şimdi. Ne demek istediğini anlayacağız. Şu tahtaya da yazdım. Yüz Rakamlar biliyorsunuz nasıldı? Sıfır noktaydı, bir çizgiydi, iki sağdan şöyle bir dallı e, aşağı doğru kuyruğu vardı, değil mi? Üç çift dal var, kuyruğu vardı. Onlara göre 101, yanında sıfır, yanında sıfır. 100 sayısı mi etün demektir. Mi etün, mi etün. Tahtaya yazdığımız gibi ma etün diye yazılır ama mi etün yokunu şu. Elif'i okunmaz. okunmaz. Mi etün diye yazılır. Evet. Ve yüz ile bin sayıları da, hani sayılarda kayıtlar değişik değişik demiştik. İzafet terkibiyle ile gelir ve maadud dediğimiz sayılanlar, müfret ve nekire gelir. Müfret ve nekire. Ama üç ile on arasındaki sayılar gem değil mi? Cem nekire geliyor. Bu da nekire gelir. Yani mi'etü raculin. Yüz adam veya mi'etü raatin, Yüz kadın nekire yani eliflamsız. Değil mi? Ve e, izafet terkibine gelir. Mi'etü raculin. Yüz adam. Mi'etü raatin, Yüz kadın. Bir de bunun bini var. Bin sayısı. Elfün aslı. O kelimenin aslı elfündür. Elf. Kur'an'da da geçer. Değil mi? Sizden yüzü sayan sabreden kişi bin kişiye yeter gelir. kafi gelir. Ayetinde olduğu gibi. Daha sonradan o <gülüyor> e, nesledilmiştir o hüküm. Elfü raculin bin adam veya elfü mürâtin bin kadın elfü talibin elfü kitabin ila akır. Evet. Sonları niye kesran izahat El fün değil bak. El fü. Ne yaptı? Muzaf kelimedeki olan kaydı oluştu. Yani muzaf kelimenin tek hareketi kaldı. Tenmin düştü ondan. Değil mi? Kitabullahi. Kitabun Allah'u. Kitabullahi dedik. Değil mi? Rasulullahi Resulün Resulullahi gibi. Şimdi bu misalleri okuduk. Ne diyordu? Gelen cümleleri de oku. Okuyalım. Hazet <gülüyor> fazu bir bin riyalin. Evet. Bu televizyon bin riyaldir. Dedik. Sonra ne yap dedi? Orada rakamlarla bulunan bini, yüzü onun yazısıyla beraber tekrar yaz. Burası sizinle ilgili. Yani şunu yazacaksınız. Hadet Fazu bi olduğu gibi yazacaksınız. Bin riyali. yerine bin yerine bir elfi riyalin yazacaksınız. El Elfi yani. elfu idi başındaki bir harficer ne yapar? Sonunu kesirler. El, bir elfi yani. Değil elf mi? Bir elfi yani. Elf. İki. Indi. Indi. Bin dolar. Indi. elfu fu elfu El Orada elfu'yu elf yapacak bir harficer yok. Dolayısıyla elfu geldi. Elfu dolar. Bin dolarım var. İnşallah. Fī hadel kitābi bu kitapta 100 safhatin. 100 sayfa, Bir sayfa var. var. Safhatun sayfa. Fī hādhā'l kitābi mi'atun. 100 safhatin. Mietu safhatin. Evet. Mi'atun safhatin. Evet. Bikem hādihil hāqībetü bu çanta kaçadır? Hiye bi elfi riyalin 1 İyi. Uyumuyorsunuz maşallah. <gülüyor> şey başladım mı şey? Bir miyeti riyalin. Yüz riyaldir. Yani. Fî hâdihil külliyeti. Fakültede. Bu fakültede, bu külliyede miyetü talibin, Miyet. talibin min pakistane ve miyetü talibin min indûni siya. Bu külliyede, bu fakültede Pakistan'dan 100 erkek öğrenci Endonezya'dan 100 erkek öğrenci vardır. Evet. 12. ve son alıştırma 13. ve son alıştırma kevin cümelen müstamilenin kelimatil atiyete. Gelen kelimeleri kullanıcı olarak kullanarak cümleler oluştur. 2, 4, 6, 7 kelime 7 cümle demek müstahilen kullanarak, kullanıcı olarak. <gülüyor> Zekiyun, miyetün, mutezevvicun, azebun, azebun, hulugun, hulugun, hulugun dolaron, ghalin. Bunları birer cümlelik kullanarak toplam 7 cümle oluşturacağız. İnşallah. İnşallah. El kelimatul cedide diyor, -Kelim. yeni kelimeler. Zekiyun Cem Uhu Böyle istiyorum sizden. Zeki cem'uhu Cem Uhu Müennes olsaydı Cem Uha. Evet. Zeki yun çoğunluğu Eflav kalıbından. Zeki. Zeki. Anlayışlı, anlayışlı, kuvvetli. Kanıyı mı, mu, mu sizin sizinde? Bak. Oradaki gani sizin yanlış hareketlemeler. Gabi yün olacak. Gabi. gabi. Cemuhu, erbiya u. Ah. Böyle ahmak. Gireyim, ahmak, ahmak. Bir kelime geçmeder arkadaşım. İşte sizde hani bende gabi yün vardı, sizde gani yün diye. O işte. He. Bizde de gabi yun. Şimdi de gani zengin, gabi yün Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu kadar yakın bir kelime zıt bir ifmana. Evet. Ahmak. Yasın. Gabi, ahmak. Zengi. Anlayışı kıt. Zekinin zıttı yani. Aslında çok da birbirine uzattı değil mi yani? Zenginde ahmak mı oluyor? Yok. Hulugun cem'uhu ahlakun Bizim dilimizde ahlak olarak inmiş. Evet. Miyetun, yüz elfun bin rubiyetun cemuha rubiyatun, para birimi Mütezev neydir evlenmiş olan evli, evli. azebun cem'uhu azabun bekar ene mütezelim cem'uhu yahudun yahudi Mu'cemun, cim. Mu cem'uhu meacimu sözlük dularun cem'uhu dularatun dolar Safhatun cemuha Safahatun sayfa Nacihun cemuhu Nacihune Başarılı Galin müennesi Galiyetun pahalı Kumun cemuhu ekmamun Elbise kolu Şu insan kolu değil de elbisenin kolu He Kumun ekmamun Elbise kolu Dal budak